Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz hac ikinci bölümü. Hacın birinci bölümünde hacca çıkış, evden çıkış, İran nasıl giyilecek, temiz yapılması gerekenleri, İran namazı, niyet, telbiye konularıyla bir de kudum tavafının nasıl yapılacağını Açıklamada çalışmıştık. Safa ile Merva Arasındaki gelmiştik. O konuda. Şimdi inşallah öncelikle üç türlü hac var. Önce bu üç hacın biraz açalım bunları inşallah anlamını. Sonra inşallah Safa Merve sayını geçelim. Hacim birincisi Hacı ifrad yani sunu de, dal. Çünkü i̇frad tabi aşklılık anlamına geliyor. İfrad sunu dal, de olunca fert, tek anlamına geliyor. Hacim birincisi Hacı iflattır. Bunu yapana müfrid deniyor. İkincisi Haccı temeddu deniyor. Üçüncüsü de Haccı kırandır. Şimdi bir kimse eğer yapacağı hacını hacı ifrad yapacak ise bu kimse ihramını giyip iki rekat namazdan sonra niyetli yalnız hacı yapacaktı. Türkçe olarak Allah'ım hac yapmaya niyet ettim. Bunu bana kovalaştır ve bunu benden kabul eyle. Niyet eder. Yani niyetinde yalnız hac kelimesini zikreder, söyler. Niyet ettim Ya Rabbi hac yapmaya rıza Şerif'in için bunu bana kovalaştır ve ne kabul eder. Bu kişi Mekke'ye mükerremeye geldiği zaman önce kudum tavafı deniyor bu tavafa. Bu tavaf sünnettir. Mesela bir kimse geç kalsa eğer Mekke'yi orayıp da kudum tavafına meşgul olursa Arafa kaçıracak. O zaman kimse ne haber, Doğrudan direkt Arafat'a çıkar. Kuzun tavafına kaçırsan bu bir zarar gelmez. Neden? Kudum tavafı sünnet olduğu için. Ama tabi her zaman söylemek istiyorum, vurguluyorum bunu da. Kesinlikle sünnetleri küçümsemeyelim. Belki mahşerde bir sünnetin sevabı inşallah ...kurtulmuş sebep olabilir... ...mezanda ağır basar sevabı... ...inşallah... ...demek ki bir kimse... ...yalnız hacani etmişse... ...yaptığı haçla... ...hac denir buna... ...bu ise... ...Mekke'ye gelince... ...kudun tavafı niyetiyle... ...Beytullah'ı... ...Kabe'yi... ...yedi defa döner... ...her dönüşüne... ...bir şap deniyor... Biri dönüşüne bir tavaf deniyor. Ve tavaha başlarken erkekler sağımızı açarlar. İhramı sağ koltuğu altından geçirir, solunu atarlar. Erkekler tavafı girerken üç altında, üç dolaşımında erkeklerin sağımız açık olur. Ve burada bir de jemel deniyor bir hareketli yapılır burada. Sanki hafif hızlı yürü gibi, zıpları gibi filan, bir nevi güç gösterisi olmuş oluyor müşkilere karşı. Bunu, üç şahatını dolaştığında bunu yapar. Ondan sonra diğer dört şaltında dört dolaşmasında normal olarak tavafını yapar, omuzunda örter ondan sonra. Tabi kadınlar için ve bir güç gösterisine gerek olmadığı için kadınlar bunu yapmazlar. Kadınlar yedi şautuna da dolaşımına da normal dolaşırlar. Bu hacı iflat yapan kişi kudum tavafını bitirten sonra iki rekat tavaf namazı kılar. Hanefi mezhebinde bu vaciptir. Yalnız mekruh vakite eğer rastlarsa o zaman kılınmaz sonra kılınır. Mesela akşam üzeri ikinden sonra Kabe'den kişi e, akşamdan önce tavafını bitirirse e, akşam üzeri bu namazı kılmaz. Akşam namazının fazlını kılar sonra kudun tav tavaf namazını kılar sonra akşamın sünnetini kıl. Şafir mezhebinde ise her vakitte namazı da kılınabilir. İki rekat tavaf namazı kılından sonra zemzem içer. Ve i̇lk içeren zemzemin de Kabe'ye bakarak hayatta içilmesi bu sünnettir. Diğer zamanlar, işte işçi zamanlar zemzemi oturarak içer. Normal su gibi içer. Ve bir kimse zemzemi ne kadar severse ne kadar çok içerse bu da bir imanın göstergesidir. Yani kişi elinden geldiği kadar onda zemzem suyunu bol bol içsin. Ve içerken de niye etmesi gerekiyor? Çünkü Bülü Aleyhisselam mavi zemzem lima şürü zemzem suyu hangi niyet ile içilirse, onun içindir, onun şifadır buyuruyor. Baş ağırlar, diş ağırlar, gözü ağırlar, midesinde ülser, kanser olan, baş hastalıkları olan, kişinin ne hastalığı varsa, ona niyet eder, o netişler, yani zemzeme biraz bol işinmesi gerekiyor orada. Hatta artan suyu da, Başına, yüzüne, üstüne bir serpiş, serpiştirir orada. Ondan sonra bu kişi ne yapacak şimdi? Dilerse sayın yapar, say. Say, saf baştaki gidip gelmeye buna say denir. Bu say, bayramın birinci günü farstafından sonra da yapılabilir. Hatta o daha ertelidir aslında. Fakat tabii günümüzde önce olması tercih edilir. Çünkü bayram günü aşırı yoğunluk olur, çok aşırı yoğunluk olur. Artık hareket etme imkanı olmayan insanların sıkışık olur. Bunun için bir kimse hacifati yapıyorsa da, bu kişi ne yapar? Kudum tavafından sonra Tavafı namazdan sonra zemzem suyunu içten sonra bol bol içten sonra tekrar Kabe'nin yanına Hatir Esri'den karşısına gelir. Tekrar onu bir selamlar. Oradan gider Safa tepesine doğru gider. Safa ile Merve ikisi birer tepe bunlar. Yani daha diri bunlar tepe. Eskiden bundan tam daha yüksekmiş bunlar. Fakat günümüzde alçaldı. Araları doldurulduğu için, yol asfalt yapıldığı için alçaldı bunlar. Önce safa tepesinden çıkılır. Çünkü Mevlam Kur'an-ı Kerim'de öyle buyuruyor. Bismillah. İnne safa vel merbete min şe'airillah buyuruyor. Bu ayet-i kerimeye göre Önce safadan başlaması gerekiyor. Safa üzerine çıkar kişi, oradan Kabe'ye doğru döner. Elden geldiği kadar orada biraz bir şey okur. En eftali tevhiddir. Uzun tevhiddir hem de. La ilahe illallahü vahdehü la şerikelleh lehül mülkü ve lehül hamdü ve külü şeyin kadir. Bunu istekir okuyabilir. Sırafa şifre getirir. Ve okur. Bunları okur. Elini kaldırır. Kabe'ye doğru dua eder. O kutsal makamların her neki duanın ayrı bir özelliği vardır. Kişi bilemez. Bir olmasa inşallah biri kabul olur. Kişi dua eder olmazlara Safa tepesinden aşağı doğru iner Merveye doğru yürüyüşe geçer Safa ile Merve arasında giderken sağda yeşil boylu direkler var Eskiden bir şekilde özel bir direk de varmış günümüz arasında üstü kapandığı için o binanın iki direği arasında kişi biraz koşması gerekiyor orada. Buna hervele deniyor buna da. Erkekler hanımlar değil. Bunun tabi nedeni de şu Hacer annemiz, validemiz susuz kalınca tabi konuya girmeyeceğim fazla susuz kalınca e, sütü kesildi. Sütü kurudu. Ağzı kurudu. Oğlu İsmail Aleyhisselam da kundakta o anda süt hemen çocuk. Tabi çocuğa süt veremeyince çocuk ağlama başladı suzluktan. Su yok. Hazreti Valdemiz artık çaresiz kaldı. Tek başına çöllerde. Belki su bulabilirim ümidiyle safaya çıktı etrafına bakındı olan yerin işaretleri vardır. Biri de kuşlar dolaşı o anda. Etrafına baktı ki hiç kuşların böyle dön olduğu bir imkan bir yok. Bir kuyu, su sesi yok orada. Aşağı indi. Merve tepesine baktı. Onda yürümeye başladı. İşte günümüzde iki yeşil direğin bulunduğu yerin arası o zaman varık çukurdu o zaman. O zaman doğal bir yapısı vardı. Hacer validemiz o iki içliğe arasına... vadiye çıkgene girince tabii kadın tek başına orada koşarak vadiye geçti. Yine yukarı çıkınca normal yürüdü. Biz tabii Hacer validemizin yaptığı için yapamayız bunu. Fakat peygamberişi modelleri de öyle yaptı. Öyle yaptı işin. Biz de peygamberin yaptığı için yapıyoruz. Bu yüzden sünnettir bu. Her ne kadar Hazreti annemiz arada koşmuşsa da İslam'da kadınların ağır olması gerekiyor kadınların. Hareketin ağır olması gerekiyor kadınların. Tabi kadının koşması İslami açıdan pek iyi olmadığı için hatta sakıncalı olduğu için İslam'da kadınlar arada koşmazdı. Hatta eşi, kadının eşği korusu hafif koşarken kadın normal yürümüşse geriye kadını, kadını koşmazlar da. Bu şekilde karşıya merve tepeye gidilir. Arada yaklaşık 3-30 metre araları tahmin ediyorum. Merveye gidince tekrar merve tepesine çıkılır. Safadan merve ulaşılınca bu bir deniliyor. Aynı Safa tepesine çığıldığı gibi Merenh tepesine çıkılır. Yine oradan Kabe'ye doğru yönelir. Gerçi göremez kabe şu etraf etrafa kapanmıştır ama hiç olmazsa yüzünü Kabe'ye doğru çevirir. Yine aynı şekilde Kelime-i Tevhid, Tesbihat, sabah Şerife getirir. Yine dua eder oradaki kişi. O kutsal yerlerde önemli olanı Acele etmemek, sabırlı olmak, mali başından fazla bir şey almak, yaralanmak oradan. Duaydı oradan, sonra tepeden aşağı iner, tekrar safaya doğru dönüşe geçer. Yine safaya gelirken, yine sağında iki yeşil direk vardır. Tabi şanti orası. Oraya gelince, yine erkekler orada kızı giderler. Merve'le yaparlar, hız giderler oradan. Bu iki işleri geçince yine yürüyüş normala dönüşür erkekler. denen Safa'ya gelince iki oldu. Yani Safa'dan Merve'ye bir, Merve'den buraya iki, tekrar gider üç dört. Bu şekilde yedi şabıt yani Safa'dan başlar Merve'de biter. Merve'de biter. Bu yedi defa Safa Merve Arslan dolaşıktan sonra bu sayda bitmiş oluyor. Bu sayın namazı yok. Namaz kılmaz bitti mi tamamdır. Bu say yapmak Hanefi de vaciptir. Vaciptir. Bir kimse bunu yapamazsa hastamı şovamı yapamamışsa terk etmişse bunu kişi. Yani hac dönüşün yapamamışsa bu kişiye ceza olarak bir kurban gerekir. Ama hacı olur. Nefesan değildir. Fakat Şafir mezhebinde ise bu farzdır. Bir rükündür bu. Bunu yapan ki hacı olmuyor Şafir'si birey göre. Konumuz hacı iflattı. Tek haçtı. Bu yapan kişi demek ki Mekkemi Kereme'ye geldi. Kudunun tavafını yaptı. Namazını kıldı. Zemzemini içti. Safa Merva arasından sayını yaptı. Bunu artık görev bitti şimdi. Ne yapar? İran'dan çıkamaz ama bu. İran'da kalır. İran'da kalır. Tabi İran yasakları devam ediyor. Hanım işte hiç bulunamaz. Hanım altında böyle Cinsellik söz böyle konuşamaz, konuşamaz. Eli dokunamaz, çiçek olarak hanım dokunamaz. Yine bunun gibi tabii, tıraş olmaz, el başını örtemez, ayağına ayakkabı çorap giyemez, tırnak kesemez, bir şey yapamaz. Bu gibi yasaklar. Hanımlar tabii, hanımların tabii örte olması gerektiği için ona normal giyinme gelir hanımlar. Yalnız ne hanımlara da vardır, hanımlarda aynı şekilde. E, tıraş olamazlar. Yani bedenen başka yan tıraş yapamaz, anlamda yapamazlar. E, kokulu sabunla yıkanamazlar. da şampuan gibi yıkanamazlar. Koku sürünemez. Bu arada yağ da sürünmez. Hatta zeytinyağı bile sürünemez anda. Ki bazıları e, güneşten korunmak için işte bazen merhemde sürülüyorlar. Eğer merhemde bir yağ varsa, vaziyenin gibi yağ varsa, bu da Zaralıdır, ceza gerektirir bu da. Bu şekilde müfit olan kişi İramlı olduğu halde kadınlar da hükmünde olduğu halde Mekke'de beklerler. Beklerler. Ne kadar beklerler? Terbiye gününe kadar beklerler. Terbiye günü Arefe'den bir gün evveline terbiye günü denilir. Tekrarı döneceğim inşallah. Bu bir. İkinci haç hac hacı temettü. hacı temettü. Veta olan yaralarım anlamına geliyor. Bir kimse ihram giydiği zaman eğer niyeti haccı temetu yapmak ise bunu nasıl hak edecek? İhramını giydiği İhra namazını kıldı. Niyetini şöyle yapacak. Ya Rabbi niyet ettim Rıza Şerif'in için ömrüne yapmaya. Hacı karıştırmayacak bu. Hacı karıştırmayacak. Temel tutun yanıt ömrü yapılacak. Niyet yalnız ömrü olacak. Niyet ettim Ya Rabbi. Rıza şerefin için ömre yapmaya niyet ettim. Ömrü yapmaya niyet ettim bunu bana kovalaştır ve benden kabul edilecek. Bunu altını çiziyorum tekrar buluyorum. Çünkü bazıları Hacı Emre, Hacı Emre diyorlar, bu defa kıran oluyor. Yani Çıktı mı cizalanıyor. Yani çizik gerekiyor burada. Yani çok kişi burada sakat yapıyorlar. Demek ki eğer bir kişi Hacı temetu yapacak ise niyetini de yalnız Ömre yapmayı niyet edecek. Bu kadar. Niyetini etti. Bekki'ye geldi. Bu kişi ne yapacak? Öbürü kudum tavafı yapmıştı. Bu ne yapacak? Bu da ömre tavafı yapacak. Bekki'ye mükremeye geldiği zamanlar bu konuda daha önce açmıştım bunları. Tek açıyorum. Tabii Kabe'nin duasını yapacak hüzünlenecek, sevinenecek, duygulanacak inşallah teala ki ölmeyen kalkmayan hiç koda inşallah taala Bunlar gelecekler Kabe'nin karşısına Hac bulunduğu köşeye ki güney doğudadır, kapıya yakındır. Oraya gelecekler. Niye dedim ya Rabbi? Ömre tavafı yapmaya diyecekler. Ömre tavafı. Aynı şekilde tavada erkekler. Yine bunlar da tavada başlarken erkekler sağ omuz açık olacak. Açık olacak ve üç şartında, üç dolaşımında remel deniyor ki hareketli olacak erkekler olacaklar. Hanımlar namur olacaklar. Üç şartında. Diğer dört şartında omuzunu örtebilir ve hareketi namur olur. Yedi şavttan sonraki buraya bir tavaf deniyor. Yine elhamdülillah Hazreti'sin karşısına gelir. Orada yedi şey şavtını tavafını tamamlar. İslam haliyle islam eder. Tabi bakmaya çalışır. Göremese de o tarafı yönelir. Elini kaldırır. Elini yüzüne sürer. Allah'a bu elini sürer. Oradan çıkar. Bu da ikideki tavafı namazını kılar. Hani şekilde namazı mütakiben bu da işe işebildiği kadar niyet ederek bol bol zemzem içer. Bunu tavsiye ediyorum. Zemzemi bol bol içmeyi tavsiye ediyorum. Bütün damarlara girsin, için temizlesin. Bundan sonra bu kişi de yine safa tepesine gider. Bu ne yapar bu kişi? Bu kişi haç sayına değil de ömre sayını niyeti yapar. Ömrün çünkü iki şeyi vardır. Rüklü bir şartı vardır. Şartı ihramdır. Rükünleri tavaf ve saydır. Bu kişi niyeti ömre idi. Ömre tavafını yaptı. Birinci bitti. İkincisi neydi? Saydı. Sabah tepesinden gelir. Ömre sahile niyet eder. Aynı şekilde tehlil, tevhid, sabah şehrilere getirir, duasını yapar. Tabi say değişmez. Biri sefer gidip gelir. Bundan sonra bu kişi şimdi ne yapacak? Safadan başladı, mervede bitti yedine şaptı. Bitti mi? Gider tıraş olur. Tıraş olur bu kişi. Kişi tıraş olur, başından tıraş eder. İster usrale aldırır, bu da afetlidir. İster kısaltır saçlarını. Yani Kısalmada bir parmak boğumu denir. Aşağı yani hemen hemen bir sandvi alınması gerekiyor saçından. Eğer bir insan saçları kısa ise, bu daha kısaltılmaz. Bunu ustura gerekir o zaman. Hanımlar, hanımlar artık saçı ucuna almış, al yeterli hanımlar için. Hanımlar için. Bu kişi, saydan sonra, tabi Safa Mervez sahinin namazı yoktur, ile bitirdi mi, ise kendi tıraş eder. Yalnız, bir insan kendini tıraş etmeden başlangıç edemez. Mıcideler zamanlarda. Tıraş olur. İhramdan hükmen çıkmış olur. O anda ihramını çıkarıp da normal bir şey giyemese bile ama hükmen ihramdan çıkmış olur. O anda başını da örtebilir. Tırağını da kesebilir. Artık çırabını giyebilir. Dikişli bir şey giyebilir serbesttir. Bu kişi de ne yapar? Bu kişi de ihramsız olduğu halde, ihramsız olduğu halde normal giysisiyle bu kişi, serveye güne kadar Mekke mükerremi de bekler. Üçüncüye gelelim inşallah. Üçüncüsü Hacı krandır. Hacı Kıran biraz da bir Ağırdır Hanefiye göre en eftali budur hacikrandır. Fakat herkesin buna giriş de tavsiye ederim çünkü bunu da beceremeyen kişinin cezası da çiftleniyor iki kat olmuş oluyor. Bu da şöyle oluyor: İhramını giyen kişi bir kat yerinde niyet ederken niyet ettim ya Rabbi hac ve ömrü yapmaya diyecek niyet ettim ya Rabbi hac ve ömre yapmaya. İkisi burada birleşiyor. Sen bunu bana kolaylaştır ve benden kabul edin diye dua eder. Bu niyeti ne yapayım? niyetinde? Niyet ettim. Hac ve ömrüne yapmaya. İkisi böyle. Bir İhram'da iki nüslük dönü ibadet birleşiyor bunda. Bu kişi Mekke'ye mükerreme geldiği zaman önce ne yapacak? Önce ömrünün tavafını yapacak kişi önce. ömrü tavafını yapacak önce kişi ömrü tavafını namazını kılar. ömrü sayini yapar. Oradan gelecek tekrar Beytullah Kabe'ye gelecek. Bu defa da Hac'in kudun tavafını yapacak. Kişi. Yapacak. Kudun tavafını sonra tavaf namazını kılacak. Ondan sonra da Hac'in sayini yapacak. Yani bunda her şey çiftliyor bunda. Tabi sahabı da çoğalıyor. Fakat eğer bir ceza giyerse, yani başını örterse, şunu bunu yaparsa, hanıma karşı bir şey, bir şey bulunursa, bunun tam cezası çifte katılmış oluyor. Buna. Bu da İran'dan çıkamaz. Bu da İranda olduğu halde Mekke-i Mükerreme'de normal bekler. Tabi bu Mekke-i Mükerreme'de bekleme esnasında Olabilir ya, bazı erken gelmişlerdir. 15 gün kalan, 20 gün kalan, hatta bir ay kalan olabilir. Gerek hacı iflatta, gerek hacı kıranda. İran'da çıkılamaz. Çıkılamaz. Bu kişi ne yapacak? Tabi diğer temetü yapan, İran'da çıkan kişi de, Mekke mükerreme de, Arife günler önce günü beklerken, ellengelli kadar, tavaf eder yanı bakma gerekiyor çünkü ara devamlı her an yeni yeni haclar gelirler gelirler yeni gelenlere bir imkan tanımak için önce gidenlerin tavafa da girmemesi daha eftaldir yeni gelenin tavafı en aşağı sünnettir kudum tavafı olsun ondan sünnettir bunun gitsen nafiledir bunun için yeni gelen din kardeşlerine o metaf denen tavaf yerinin kuvaylaştırılması için önce gidenlerin tavata girmemeleri tavsiye edilir. Peki ne yapar bunun dışında? Bir insan Kabe'de oturup da bir yere şöyle gözünü Kabe'ye ibrette baksa tefekkür ederse. Bu da yine sabe giriyor. Hiçbir şey okumasa, bir şey yapmasa, yani kişi oturduğu yerden Beytullah, Kabe İbrata e baksa, o gözüyü bakışı bile bu ibadettir, alır. Tabii bunun dışında üzerinde kazanamız olanlar kazanamızı kılarlar. Orada, orada sabi çok. Mesela bir kazanamızı sayısı olarak fazla katlanmıyor. Ama sevap başısından orada her şey bire yüz bin. İsteyen tabi orada hatim şerif indirir. İsteyen allah Teala zikir eder. Mesela kelime i Tevhid, La ilahe illallah La ilahe illallah Salabat-ı şerife tesbihatlar hepsi serbesttir. Yine kişi biraz tenhah Bulduğu zamanlarda tavafa girmesi orada. Yani nafile namazdan orada tavaf daha sevaptır. Ama kaza namazı kılmak fazla olduğu için tabi kaza namazı daha efteldir de, kılması orada. Yine el dengeliği kadar oraya giden hacı kardeşlerimizin, hacı adaylarımızın daha doğrusu biraz hırslı olmaları tavsiye ederim iktiras olmaları. ama ahiret yönünden o yan, dünya işi değil. Ellengeli kadar ahiret hırsı olması. Mübarek yere gelmişim. Kutsal yere gelmişim. Nasıl bir yer? İbrahim Aleyhisselam'ın elleriyle yaptığı bina. İsmarishan ta taşıdığı taşlar. İlk olarak İki peygamberin taahhüt ettiği bir mahal. Cebrail Aleyhisselam'ın sık bir yer. Sonra peygamber Aleyhisselam doğduğu belde. Ki Mevlam Hazel Beledir Emin. Emin belde, güvenli belde. Dünyanın tek güvenli yeri muhteremdir. Orası Allah'ın korumasında. Oraya decalaya giremeyecek. Oraya İslam dışı, de oraya giremeyecek yani bu anlama geliyor. Oraya düşman da giremeyecek. Orada bir defemden olmaz orada. Mevlam buyuruyor, beledir, emin, emin belde, güvenli belde orası. Öyle bir yer orası. Böyle bir kutsal yere nasip olan giden kişi gerçekten itirazsız olmalı, hırslı olmalı kişi. Doyümsüz olmalı, o doyumsuz olmalı kişi ahet açısından. Yani biraz daha kazanaması kılayım. Arada mümkünse kimseye zarar vermeyece durumda ise, kimse incitmeden araya bir tavafa girmek, Kur'an-ı Kerim okumak, zikrullah yapmak, bunlara meşgul olmak arada, bir şey yapmak arada. tabi içimizde nefis şeytan olduğu için yazık ki bazı kişiler otururlar orada. Hep orada buna konuşuyorlar. Boş şeyler konuşuyorlar. Nerelisin? Şuralısın? Buralısın? Nasıl geldin? Nasıl gittin? Rahat mı geldin? Kalın otel rahat mı? Böyle boş şeyler konuşulur. Bunlara tabii konuşmada gerek yok. Aslında. Yine ikincisi çarşı pazarda fazla dolaşmamak. Bugün dünyada ne varsa biraz da oyuncak türlerinden dünyada ne varsa hep orada vardır. Çünkü parası bol, peşin para alıyor bunları. Biraz Çin, Japon malları. Her çeşidi var orada. İşte bunlar tabii çekici bunlardı ama. Cazibeli bunlardı. Bir kişi o pazalara girdi mi gerçekten rengi renk şekiller, görünmeye oyuncaklar, her türlü şekiller, hediyelikler yani. rengi var. Süslü püslü şeyler, çekici şeyler. Tabi kişi oraya bakıyor, buraya bakıyor, oraya bakıyor. Artık işin başına karışıyor. Ama vaktimde kişi şaşırıyor ondan. İşte oğlum hediye, kızıma hediye, torun hediye, komşuya hediye, karşım hediye derken kişi oradaki en hayatı en üst dakikalarında boşa geçiriyor. Hediye almak iyi değil mi? oradan gelen hediye oradan malı değil ki öncelikle bakınız ya Mekke'den ne diye gelir zendem suyu Medine'den hurma gelir hediye bunlardı böyle. yoksa Japon malını Çin malını bilmem kimin malını Kore malına getirmek Amerika'nın yardım malına getirmek oraya gençli onu yardım almazlar ama dolaylı olarak yine Yahudu malı giriyor oraya yine oraya giriyor yani Çin malını, Japon malını, şunu bunu alıp getirmek orada, sonra bir de şu bir gerçek aziz cemaatimiz, yani bunu iyi bak deneyiniz, bir iki insan ne kadar özenli hediyelik seçse, alsa, getirse, yine de kimseyi kalbine yine tatmin edemez ama. Aynı tür oyuncak da alsa, renkleri değişik oldu mu, torunlar ağırlarlar. Bak onunki daha güzel ama. Derler. Bana bunu almıştın derler. Bir kardeşi başka çeker, bir oğlu başı çeker. Yine gücente olur. Yani insan orada ibadetini terk etse, Allah korusun kalbini kafede batırsa, kişi o dünya, ehli dünya olsa, durmadan hırsla dolaşsın, hem vaktini öldürdü, hem maneviyatını öldürdü, hem kişi parasını harcadı ama geldiği zaman bu kişi kesinlikle insan günü alamaz yine. Mutlaka yine gönülden kırılır, yani dargınlık olur, gücenci yine olur, i̇şte ona dairesi almıştı. Bunun için en iyisi elden geldiği kadar Mekke'den zemzem ve de hurma muhteremden terbiye günü geldiği zaman Kurban Bayramı'ndan bir gün evveline tabi Arafi günü deniyor, bunu biliyoruz. Arafi'den bir gün evveline de terbiye günü deniliyor. Şimdi terbiye günü ne yapacağız? Kişi isterse terbiye gün namazın önce ihramını giyer. Yani temetü yapan kişilerse... İhram'ı giyer. İsterse davet giyebilir. Zaten Kral ifratta... İhram'da bunlar. Fîzâ sallâ... El fecre... Yem'e terbiyeti. Bir kimse sabah namazını... Terbiye günü... Terbiye günü Sabah namazını... Harim-i Kabe'de kıldıktan sonra... Hır <gülüyor> ila bu kişi buradan Mina çıkması sünnettir terbiye günü. Fıykın biha feciye mi Arafat'a. Bu kişi demek ki terbiye günü arafeden bir gün evvel sabah namazını Haram Şerif'te Kâbe'de kılar. Olmazsa bu kişi güneş doğunca Mina'ya doğru pala çıkar. Bu sünnettir. Günümüzde büyük uygulanmıyor bu. Neden? Çünkü kafilerlere tabu bir külfet oluyor. Hacı taşımak. Bunun için bu uygulanmıyor. Bu. Ama sebest olanlar, yolu bilenler bunu yaparlarsa bu denedi bir sünneti sevabı vardır. Bir iyyai sünnettir bu da. Bir kimse demek ki Mina'ya gider... Orada beş vakit namazını kılar. Peygamberimizin yaptığı hac velada budur. Oraya gider. Sabah namazını Mekke'de kıldı. Öğle namazını mıydı? Öğle. İkindi, akşam, yatsı ve Arafat'ın sabah namazını beş vakit eder. Bunları Mina'da kılar kılabilirse. Kılmaması hacine bir zarar gelmez ama bir sünnih siniyenin bir terki olmuş oluyor. Oradan Arafat'a çıkar. Arafat günümüzde genelde Arafat'a bir gün çıkarıyorlar. Biraz da tabii koşullar buna zorlu insanları. Çünkü milyonları bir an taşım biraz güçle bir günümüzde. Öyle oluyor. Arafa. Arafa günü Arafa. Eyüdr Arafat muhteremler. Peygamberimiz e sordular sahabeler. Ya Resulallah mel hac nedir? Peygamberimiz şöyle cevap verdi. El hacci Hac Arafat demektir. Yani haccin özü canı dire belki mi günü günü Arafat'ta vakfeder. Hatta bir kimse hasta bile olsa, baygın olsa, komada bile olsa, arkadaşlara bu kişiyi baygın bir halde Arafa'da götürseler, orada biraz kalsa, yine hacı olur. Ama bir kimse Arafi günü arafata çıkamazsa, engelli olsa olsun. Bir kimse Arafi günü Arafa'da çıkamazsa, Kişi o sene hac olamıyor. Olamıyor. Kişi hac olamıyor. Sene yapması gerekiyor bu kişinin. Arafat meydanı. Geniş alan tabi orası. Ortasında bir tepe var. Cebel-ü Rahme deniyor bana. Cebel, Arapça dağ anlamına gelir. cebel Rahme Rahme dağı. Pek büyük değil aslında o kadar. Kayalık, taşlık olarak. Tabi o kayaların da ama dili olsa da konuşsalar muhteremler. Arefe. Adem babamız Aleyhisselam adetleri cennetten indirince Hindistan'ın güneyinde Şeytan adasına sonradan havan anamızda hava anamızda ciddiye indirilmişti. Bunlar tevbeleri kabulduğundan sonra bir arama başladılar. İşte Arafat yerinde birbirine karşıdan gördüler. Arefe yani bildiği tanıt anlamına geliyor. Adem babamız Hindistan'dan öyle kadar geldi. Yüreğe tabii geldi. Yüreğe geldi. İçi yenene geldi. Niçin geldi? Eşi Hazreti Havva'yı arıyor. Tek insan yeryüzünde. Yani Eşini bulmayınca tatmı olamıyor tam. Gönü dar. Hazreti Havva o da eşi Hazreti Adem'i arıyor. Cide'den Mekke kısımına geçip, o zamanlar ne Cide? o zamanlarda orada. geliyor da geliyor. Karşıda gördüler adamı, ama. İşte bu Cebel-i Rahme Adem babamızın göründüğü yer. Cebel-i Rahme İsmiye'den müstemma İlah Rahmet'in yağdığı bir yer. Cebel-i Rahmet. Meleklerin geldi, dolaştı, affetti. İlce peygamberlerin konakladığı, biz işte evlilerin konakladığı bir yer cebel rahme. Rahmet. Bir kimse arefe günü hemen öyle vaktinden sonra orada bulundu mu hac olabiliyor. Yani vacip olanı şudur, hem gündüzün bir de akşam orada olacak. Yani güneş orada batacak. Bu vacip olanın budur. Bir kimse Arafat'a gel, gelen kimse bir hastalığı özümüz yok ki kişinin. Eğer güneş doğmadan önce Arafat'a ayrılırsa yani bazıları var. Yani açı aç, etmen kalkışıyorlar. İzlam olmadan ben çıkayım diyorlar. Onlar bir kimse Arafi günü Arafat'ta Güneş batmadan önce çıkarsa bu vacibi terk ettiği için buna ceza olarak kıran gerekiyor mu? Kur'an gerekiyor bu kimseye. Bunun için Arafat'ta Arefe günü inşallah akşam ezan vakti olacak orada, hafif kararacak. Olmasa da çıkılacak. Peki Arafat'ta işte ne gibi görevler var? Vakf dine vakfe. Vakfe hukuk durum anlamına geliyor. Harafat'ta önce... öğle namazı kılınır öncelikle. Fize zareti şemsü. Güneş zevali buldu mu? Yani güneşlerin kaydı mı? Oradan batıya kaydı mı? Öğle batı girmiş oluyor. hat imamı... Hudbeteyni. Oradaki meşritte... Meşrit vardır. Meşrit İbrahim derler. Büyük, çok muazzam meşrit. Oradaki imam, hac imamı... Göreli imam var Aynı Cuma günü olduğu gibi önce hutbe okur. İki hutbe. Yani bir okur, oturur, tekrar okur. ve sana hutbeti ez zuhre vel asre me'an bir ezanın ve ikamet Şimdi Arafa özelliği önce buradan başlı özelliği. Demek ki öğle vakti girdemi oradaki imam Efendi görevli olan kişi hutbeye çıkar hutbesini okur. Ondan sonra tabu öğle vakti girdiği için hemen kavme getirilir. Öğle namazının farzı cemaatı kılınır arada. İsteyen işte böyle ilk kılabilir. İsteyen kılabilir. Ama orada mümkün değildir bu. Ayrı çadırda kılan bu yapabilirler. Öğle sünnetini ilk sünnetini kılabilirler. Bunlar. Bundan sonra Ezan. Orada okunuyor tabi. E, kavmet getirilir. öğle namazının farzı kılınır. Öğle namazına farzı selam verildi mi? Ancak bir telviye getirir oturduğu yerde. Yine tekrar kavmet getirilir. İki namazının farzı kılınır. Tabi gidenler eğer seferi iseler. Yani Mekke'ye mükerimede on gün kalınmış kişiler ise... Bunlar iki kat tabi kılarlar. Ama giden kişiler bazı, erken gidiyor bazı kafirler. Bunlar da müküm olduğu için dört kılarlar bunlar. Öğle vaktinde kavmet getirilir. Önce namazının fazla kılınır. Öğle namazının son kılınmaz. İkincisi önce kılınmaz. Araya namaz girmez yani. Öğle namazı fazla kılındı mı tekrar kavmet getirilir. İki namazının farzı kılınır. Neden? Arafat'ın özelliği vakfe. Dua yani dua. Bundan sonra namazdan sonra tabi cemaat herkes çadırında, yerinde, mescitte orada burada gerçekten Arafat meydanı mahşi yerinin küçülmüş bir benzeri simgesi. Mahşi Yalın ayak, başa çık. Medenler çıplak seyrederce de, ihrama bürülmüş şekilde. Orada herkes eşit. Bir devletin cumhurbaşkanı da, kralı da, valisi de, paşası da, eri de, müdürü de, kabucu şoförü de. Zengin de, fakir de. Ve ırk olarak ne olursa olsun, Gizse Afrikalı olsun, Türkiye'li olsun, Mısırlı olsun, Mekke'li olsun, Şanlı, Bağdat'ta olsun. Kim olsa olsun, o eşit orada. Kimse bir özelliği yok. Yanlın ayak, çık, herkes orada. Vakfede. Kabe doğru dönüp oradan el açıp, elleri yüksek kaldırıp, dua etmek Peygamber arışmanızda orada dev özen Peygamber dua etti, Peygamber çok eli kaldı Peygamber Haftanın zamana Peygamberimizin üstekiz gibi düş Peygamberimizin o şekilde oldu, eli kaldı Peygamberi. Orada tabii dua, dua. E bu arada hep tabi dua devam etmez tabii. Yine kişiler otururlar tabi orada, isteyen tabii çay içebilir yani, yemeni yiyebilir. ama bir pikniğe dönüştürülmemesi. Yani fazla bir önem vermemek gerek yiyecekler orada. Ama şu olsun bu olsun şu an değil de bir aşçı giderecek. Kişinin başı dönmesin diye bir normal bir şey yemek orada atışma gerekiyor orada. Zaten bir insanın boğazını fazla düşkün oldu mu tabii iklim şartları değiştiği için kişinin bir de orada rahatsız olabiliyor, ishal olabiliyor, şunlar bunlar olabiliyor. Zaten Arafa bir günü. Bir güncük, bir güncük Arafa zaten e çok işi ömde Bir defa nasip oluyor. Bir nasip oluyor. Yani o günü değerlendirme Arafa gününde. Tabi orada en normalde sohbetler yapılır, zikirler yapılır, şunlar bunlar yapılır. Orada her şeyin en iyisini yapmaya çalışmak gerekir. En, en iyisini. Mesela kişi kendi de zikredebilir, kendi başlarında şöyle tefekkür ile dilleri muhtemelenler. Beyin, kalp, dil. Üçlü birleşmişlikler. Mesela tevhid-i, uzun tevhidi. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehül mülk öyle böyle hamdı. Vühalakülü şeyin kadir oldukları Bunu çok okumak gerekiyor abla. Uzun tevhid böylece. Çok okumak gerekiyor abla. Lehül mülk mülk onundur Allah'ın. Ham onun. Allah her şeyi onun gücüne termailamış. Sıvar Allah gibi, sarbeşerve gibi, tebi istiğfar, esnaf azim ve Tübile'yi. böyle. Çok gerekiyor, çok gerekiyor, çok gerekiyor orada. Orada çok tevbe etme gereği. Tevbe, tevbe o Tevbe nedir tevbe? Günahlardan arınmak. Gönüldeki o pisliği atmak, sıkıntıyı atmak. Gönül darlığından da kurtulmak, bir huzur ferah bulmak. Kişi orada günahını arınabildiği anda o kişi bunu kendi farkına varır muhtemelen. Bir anda gözlerinden sevinç gözeşleri gelir. Onlar tuz olmaz var. Yakmaz da yüzünü. böyle. İçinden bir anda sevinç gözeşleri gelir. işte manevi feyiz denir. Ruhsal zevkleri içinden gelir. Allah'a de yanması gelir. böyle Rabbim diye koşması gerek işin kişinin kişiden gelir. Böyle. Peygamber sevgisi gelir. Din kardeşi sevgisi gelir. Ayak alka de dua eder. Böyle. Yani genelde tavsiye ederim her gezekine dua etsin oradan. Öyle efendim, filan hocam çok da dua ediyor. Tabi olabilir doğrudur muhtemelenler. Daha iyisini bilebilir. Fakat Allah katında kelimelerin düzgün önemi değil Allah katında. kal düzgünlüğü muhtemelenler. Mesela dünyada bir avukat delikçiyi daha güzel yazabilir. Daha güzel mahkumimizi savunabilir. Önemli var ama dünyada. Ama Allah katında değil muhtemelen. Efendim, güzel kelimeler düzgün kelimeler falah kelimeler duyguluk duygusal kelimeler ama kalpten gelmiyorsa ağzan geliyorsa orada kalır müdahale tavsiyelim herkes kendisi kişi yönelsin, yöneleceğin kıkıbleye doğru oradan el alsın sonra bir de orada nefis muhasebesi de lazım orada bir kişi oturmalı ya Rabbi sen beni yarattın. Sen beni Rabbimsin. Yine sana döneceğim ya Rabbi. O kefini giyeceğim. Tabuta bineceğim. O medyada gireceğim. Bana söyle ki Rabbim kim diye. Sensin Rabbim. Sonra mahşer günü kabrinden kalkacağız muhteremden. Kalkma eline bakalım ya. Niye dünyaya geldin doğdun? Doğmasana bakayım. Niçin doğdun? İsteğinle mi geldin? Sana kim sordu muhteremden. Annem bile bir an seni geciktiremezdi ya. Uçakta doğum yapıyor kadın. Otobüste kadın doğum yapıyor. Hatta beklemez sonunda kadın doğum yapıyor muhteremler. Barem sabahı kış karda kadın doğum yapıyor. Biraz bekleyiver. Bekleyemez. Ya muhteremler. İşte maaş öyle olacak mı? Öyle Kabir çat, dünya çatlayacak. diye paramparça olacak. İnsanlar, fırlayacaklar insanlar. Yani o biter gibi bir anda toprak maddeleri insana dönüşecek. Yani çok yani bilim sonratı o kadar basit ki o kadar basit. Bilim o kadar basit. Ama biz mecbur böyle. Allah'a içerisinde hayat vermek. İşte adı cemaatimiz orada inşallah beden nefis muhasebesi yapalım Arafat'ta. Yani Arafi günü Arafat'ta durmak hacin özü anası temelidir. Ve farzır bu. Hacim rüktüdür bu. Bunu inşallah derneye çalışalım. Böyle boş konuşmaktansa şundan bundan fazla yeme içmeye bakmayalım artık Bir gün ölmeyiz. Az yiyelim. Yiyelim az yelim orada. Gayret. Hırs ihtiras. İnşallah oradan tevbiye devam edelim muhtemelen. Yarabbi affeyle de böylece. Tabi bu arada sevgili kardeşlerim Herkesin bir yakını çevrisi de var ama ya. Çevirişi de var bu durumda. İnsan ne kadar imanı kuvvetlenirse... ...kişi o kadar yakınlarına kurtarmaya çalışır. İmanı zayıf olan bir kişi ne kadar namazla kısa, şunu bunu yaptı imanı zayıfsa... ...yalnız kendi namazını kılar o kadar. Efendim kızın nerede geziyor? Nasıl geziyor kızı? Oğlu ne yapıyor? Torun ne yapıyor? İlgilendirmez onları. Yapsın der. Ama iman kuvvetinde mi, o cehenneme inancı kesinleşti mi? Kişi yavrusu ağlar. Ağlar, iş yanar. Ah kızın başarıyı kesiyor Ah yavrum namaz kalmıyor. Allah soracak. Yakacak Allah bulunacak böyle. İç yanar. Herhalde yalvarır. İç sonra da yalvıralım o kimin kızı başını örtemiyorsa, kimin geline başını örtemiyorsa, kimin oğlu kızı namaz kılmıyorsa, kimin torunları Allah ona değilse, ona yalvaralım orada inşallah. Ya Rabbi, olmadan nasip et Ya Rabbi. Kıda nasip et, İslam yaşama derde. dua edelim. Ve bu arada İslam için, din için, din için. Bence. Çünkü hadisle geldiği gibi, bütün Müslümanlar bir tek beden gibi bütün Müslümanlar. Bedenin bir yerine bir diken battımı, bütün beden acıyı hissetmesi gerekir, hissediyor bütün beden. Bakın. Ki kişinin en uzak olan yere beyne ayak parmaklarıdır. Bir kimsenin ayak parmağına birine bassa, bir diken bassa, hatta kişi yürüyüşte ayağını yanlayak bir teşe çarpsa kişi evinde. Ta kafiye bir çarparsa ayağın parmağını bütün beden bunu hisliyor. Bütün beden ona yardıma koşuyorlar. Koşuyorlar. İşte İslam'ın budur muhteremler. Din karışığı budur bu şekiller var şey. İsrail'in Filistin attığı her bomba bizim gönlümüze hissedilmeli muhteremler. İsrail'de öyle her çocuk bizim gönlümüze bu belirmeli muhteremler. Bırakta Abdülçişin İslam'da her yerde bir Müslüman karşımız hüzünlü mü? Bir bunu bunun parçasımız gerekiyor Muhteremler. Bunu ne yapalım? Arapateyinşallah bütün İslam'ın dua ederim İslam'ın duayıdır Muhteremler. Filistinli kardeşlerimize de Muhteremler. Onlar da insan. Onun yaşam hakkı var. On bin Filistinli din kardeşimiz İslam zinanı yatıyor Muhteremler. Bin tanesi kadın. çoğunun 5-6 çocuğundan ancak bir hayatta kalıyor böyle. Kucağında çürüyor ölüyor muhtemelen. Onlar din karşımızın buna ee, dünya insan kare diyor ama bu insan kim? İşte burada ayrılma değişimi oluyor burada. Arafat'ta o gün İnşallah Taala elimizden geldiği kadar hırsla, ihtirasla, aret ürsüyle Allah'a dönelim muhtemelenler kendimize, Çoğu kürlüğümüzde, çevremizde, İslam'a dua edelim arada. Ölemlerimize dua edelim arada. Ondan sonra akşam ezen orada olur. Hava kararır. Ondan oradan artık Müzelife'ye yola çıkılır. Akşam ezen ve olduğu halde orada akşamızı kılınmalım. Hatta tabi bu Arafat'taki taşınma işlemi çok zaman alabilir. Geçiyorsan içeriden bulabilir. Ama orada kılan beklenir kalmaz. Akşamız vakti geçer, geçsin. Kılmaz orada. Oradan Müzdelife'ye gelinir. Müzdelife izdilaf, İzittima anlamına geliyor. Adem'in ve Havan'ın orada yere geldiler, yere geliyorum Müezzefeye gelince orada akşam beraber kılınır. Kılınır. Bir, bir ikametin bir ezanla bir ikamet ile. Müzefe gelindi mi? Oraya geldikten sonra abdesi olmayan abdestini tazeler, yeniler yapar. Bundan sonra bugün tabii cemaat cemaat, öbek öbek, cemaatla cemaat olarak orada ezan okunur. Ezan okununca hemen bir kalma getirilir. Akşam fazla kılınır. Kalkılır, yasını fazla kılınır. Orada tekrar istemez kalması orada. Aynı vakit kalındığı için bunlar. Yasını fazla kılınır. Akşam yasını fazla kılınırdan sonra da oradaki belirişler göre bitiyor orada. Bundan sonra tabii yorgunlar, dinlenirler orada. İşte yemeye yemeye yemeyebilir orada. Uzanabilir, uzanabilir orada. Ee, biraz daha zinde sağlığı olanlar da İbadet yaparlar biraz sonra Ne Neyden sonra yaparlar? Fîzatel'al fecrü. Oldu. bana birinci gün oldu şimdi. bana birinci gün oldu şimdi. Fecrü tülü edince, yani insaf vakti gelince, bir galerisin, yutsalini fecrü bir galerisin hemen savunan fazla kındırır orada. Erkenci kındırır. Demek imsak vakti girdim orada. Yani feci dolma deniyor bana. Girdim mi? Beklenmez. Aydınlanmasın biraz sonra. Hemen orada sabah namazı kılınır orada. Tabi sünce yaprak kılınır orada. Bir galesi daha karanta kılınır ve vakafe ve orada yine vakfe vardır Müzellife'de de. Orada bir tepe vardır. Meşerül Haram de. En güzel yer ona yakın olan yerlerdir. Onun yakın bir yerde yine kabil yönelir orada yine vakf'e el kaldırılır dua edilir efendim. dua edilir hatta kul hakkının ve çoğunu da dair rivayetler var tabi Allah tabi biri bunlar muhterler bizden yağlamak Allah'a yakarmak bizden böylece o da vakfe yapılır ve nefre karutülüşü mila ve güneş doğmadan önce müzelif eden Mine'ye doğru yola çıkılır. Bir de taş toşlu taş toplama meselesi vardır. Bu genelde Müzdelife'de toplanır. O zaman zaman müsait olduğu için arada kişi oradan taş toplar. Aşağı yukarı nohut büyüklüğünde, büyüklüğünde temiz taşlar toplanır. Bunlar yıkanması daha ertelidir de. 70 olması gerekiyor aşağı yukarı aşağıdan. tek artabilir bunlar da. Konuşsara gelecek inşallah. Yedek bulması gerekiyor bunları. Bunları bir günümüzde bir nalun tarayıcı bunlara kişi koyabilir, yıkar, temizler bunları. Şimdi orada Mina'ya gelin diye. Mina'ya gelince, Mina'nın özelliği nedir? Taş taşlama, Kur'an kesme yeri Mina. Mina'nın özelliği bu. Her gelin, kusayla arı bir özelliği var şimdi arada. Mina'ya gelince feyab dübirem yiye cemretin cemri cemlet akabeti, bize bir hasiatin. Mina'ya gelince bayram birinci günü hemen tulu fecilden yani samıziklerden sonra taş atma vakti başlı birinciye başlıyor. Başlıyor. Cemri akabeden başlar. Cemri akabe. Buna biz Türkiye'mizde. Büyük şeytan deriz halk arasında. Denir. Aslında Cemre-i Akabe, Cemre-i Kübra, Müstada'da da denebiliyor. Bu Cemre-i Akabe hangisidir? Mekke'ye yakın olan kısımdır Üç şeytan taşıma yeri vardır. Birincisi küçük şeytan derler buna Türk Türkiye'mizde Meşli Hayfa'dır Mina'da. Harfi yüksek bir yerde. Meclide Hayf deniyor. Orası da çok kutsal bir yer. Giden orada inşallah namazına çalışsınlar o Meclide Hayf'ta. 5 sayfa yakın olanı değil. Ondan sonra de değil. Üçüncüsü Mekke'ye doğru giderken Mekke yakın kısımdaki kısmındaki bu büyük şeytan deniyor buna. İşte buraya gelir şimdi. Hacı adayı oraya gelir elhamdülillah. Sağ tarafı Mina'ya, sol tarafı Mekke'ye gelmek üzere. Tabi dönebilir icabın başka yerde. Bışık olması da eftaldir. Yedi taş. eli olacak. Hatta ihtiyaten on taş olsun daha elinde. Oraya yaklaşır. alır taşın birini küçük parmağına başma parmağına satması da bunları. Ama tabi günümüzde bugünlerle pek dikkat edilemez. İzdiham olduğu için eline kola vurulduğu için, daha sıkı tutuklarının taş düşmemesi için dikkat eder. Etanşe'nin bir havuz vardır. Hiç düşmesi gerekiyor işlerden. Yani gerekiyor bunun. isimle allahu ekber atar, bakar. Taş neye düştü? Olay bir taş saputtu, birine çarptı, bir şey olduysa bunu sayamaz. Tekrar atar. Bismillah allahu ekber taşa bakar ama. Hemen ta atmaz. adamlar bakar. Bakar, taş düşmesine bakar. Yeni tatlı sonra da gerekiyor orada. Bir tane taş attığım arada oradan çekilir. Allah dua eder. Şükür allah Teala'ya çekilir. Şimdi ne yapacak? Hac yapan kişi eğer hac ifad yapmış yapan kişi ise yani tek hac yapan kişi ise bu şeytana Birinci günü şeytan taşladığımı tıraş olur, İran'dan çıkar. Şimdi. Eğer hacı ifrad hacı ise, yani hac yapmışsa bu kişi, olur böyle. Kendi kendi tıraş edebilir kişi onda. Vakti geldiği için edebilir. Ama kendi tıraş olmadan başta yapılmaz. Yapılmaz. Tabi orada de var orada çoktur orada. Yine dediğim gibi halk ve taksir deniyor bunlara. Kısaltma ve kazıma usrayla. E, kazıma eftaldir. Peygamber usaha bunlara dua etti. Kazıyanlara kişi da başına tıraş eder. Tabi hanımlar gider bir kenaraya küçük makasına kendisine hemen kestir ucuna keser hanımlara. Yeter orada. İşte tıraş olduktan sonra hac iffet yapan kişiler Bunlara kurban gerekmediği için buna tıraş olurlar. Hükmen ihramdan çıkmış olurlar. Artık bunlara her şey serbesttir. Tek bir yasak vardır: Hanım ile yine cinsel ilişki bulmamız aramkense şu anda cahiz değildir bence. Bunun dışında da tıraş oldu, tırana kesebilir, dikişi giyebilir, yapabilirler. Bu kişi dilerse hemen o günü, hemen o günü. Tabi diğerlerine gelince şimdi Hacı Temettü ve Krayapanlara gelince onlar önce kurbanı kesecekler ondan sonra tıraş olacaklar. Günümüzde kurbanlar topluca kesiliyor orada. İşte biraz tıraşların bunların ertelemesi daha efter bunların günümüzde. Ama kişi kendi bir yere kayda olmadan kişi kendi özel kesebiliyorsa daha başka. Ama bu imkanı yok sonra da, daha biraz zordur günün şartlarında. Beklemesi gerekiyor. Kurbanın hemen kesilmez kurbanlar şimdi birden beri. Başlarlar ama hemen kesilmez kurbanlar. Bundan sonra ne alacaklar bunlar? İsteyen hemen o günü. İsten ikinci günü, üçüncü günü de Melke'ye giderler. Tavafı ziyare deniyor bana. Bu tavaf farz tavafıdır şimdi. Hacin iki rüknü bir şartı vardır. Şartı ihram demek iki rüknü, iki farzı da Arafat'ta vakfe ve farz tavafı Tavu ziyaret ediyor burada. Farz tavafının vakti de Kur'an bayramının birinci günü başlar. Gönül dolduğundan sonra başlar. Daha önce bu yapılamadı bu tarafta. Şeytanın taşıdığından sonra, tıraş olan olur. Bir Kiiyemi gelir. Geçer işin oradan inşallah farz tavafını yapmaya. Bu farz tavafı olmaz haclık olmaz derler. olmaz. Barım birinci. ikinci, üçüncü günü yapması normaldir. Üç günü yapması da vaciptir. Üç gün yapmadı, dördüncü güne falan kalırsan vacip etmek için bir kurban kesmesi gerekir cezalanır burada. Yalnız tabi hanımlar bunun içine kalıyorlar. Eğer hanımlar farz tavafı günü adet görürlerse tabi tavaf yapamazlar. Bunlar temizliğine tavaf yaparlar. Ama yapma yapamadan dönerlerse acılık Fazla Hacılık olmaz. Bu tavafımız yapması şarttır. İster iki ay, ister bir sene sonra olsun yapması gereken bunu. Hatta şöyle bir şey olsa bile. Örnek olarak tabii diyorum bunu. Mesela bir hanım tam haşlabı yapacak, adetini gördü. E az uzun sürüyorsa, 8-10 gün atı sürüyorsa, e, kafile beklemiyor Türkiye dönüyorlar. Ne yapar? Döner. Döner ama bu bir aysa ihramlı hükmüne geliyor. Hangi açıdan eşiyle görüşemez şimdi bu kadın? Kadınsa, Eşliğine görüşemezler. Her şey serbesttir başka. Eşliğine görüşemez. Bu kadın bir ay iki ay üç ay sonra mesela hem ömre diye kemik Kerem'e gider. Hem ömresini yapar. Hem bu farz tavafını yapar. Onun için gerekmez buna. Özürlüğü de oldu işin böyle Ama farz yapmadan olmaz. Yani farz tavafının üç gün iş yapması vaciptir. Ama ömür bu yapılabilir farz tavafı. Yalnız bu fasafında biraz durmam gerekiyor sevgili kardeşlerim. Abdest meselesi önemli şimdi burada. Bir kimse farz tavafını abdestsiz yaptığı anlaşılırsa bana bir kurban cezası gerekiyor. Hatta günubur yapmış olursa, kişi itiraf etmişse unutmuş mesela, o halde yapmış da bu da bir deve kurbanı gerekiyor ama ağır Muhaneti'yi görelim. Şafi'ye göre ise hiç olmaz açıymaz. Onlara göre tabafta e, abdest şarttır onlara göre. Namaz gibidir böyle. Hareket de vaciltir abdest tabafta. Şimdi şöyle bir şey orada olabiliyor. Farz tabafına giren kişi ne yapacak? Hem üstü başı temiz olacak hem abdesti sağlam gibi olacak. Tavağa girdi. Girdi ama Özellikle o bayram günlerinde aşırı izah ama aşırı aşırı izah ayağına kaç ayağına basarlar ayağına e, Afrika'dan gelen o mübarek din kardeşlerimiz ki yüzleri karı nuru olan din kardeşlerimiz Afrika'dan gelenler bunlar tabi gene yanına yürürler ülkelerinde ayakları da tabanları artık keskinleşmişleri çok tırnaklarına muazzam kesinleşmiştir. İzdiham dolayısıyla, İslimlikler izdiham dolayısıyla ayağımıza çarpabilirler. Çarparlardı yani. Birini çarpıyor, ayağımıza çarparlar. Bu arada, tırnaklarına ayağının keskin yerleri, tabanın kalın keskin yerleri, ayağını çizip kan akıtabilir. Akıtabilir. Bu arada kolumuzu çarpabilir icabında. çant oluyor, bir şey olabiliyor. Çanta'nın tokatmak kolu olabilir, kolumuza çarpabilir, ayağımıza çarpabilir, kan gelebilir. Bu için ne yapalım sevgili kardeşlerim? Bunu özellikle bunu vurguluyorum. Işte bunu bilenler başka nasılar burada okuyun inşallah. Taz taafi 7 şart bitip çıktığım aradan önce kontrol etmek üzere kontrol edelim işte. Bakalım. Acaba elimize, bir bircici kan var mı acaba? Yok. Yüzümüze? Yok. Ayağımıza bakalım. E ayağımıza çizilmiş biraz kan çıkmış. Ne yapacağız şimdi? Hemen abdül tazeleyip tekrar tabi yapıldı mı? Cida gerekmiyor burada. Gerekmiyor. Cida gerekmiyor burada. Ve tabi eline gele kadar sakınmak gerekiyor. Bu farz tavafı tabi ihramsız olduğu için buna çorap giyilebilir. Özellikle o gün Gerçi orada çorabı sıkar ama ben tavsiye ederim. Şöyle kalınca çorabı giyilirse ayak korunmuş olur. Kurmuş olur. Yine Şah-ı Mesib olan kardeşlerimiz de bu tavuğu yaparken onlara tavsiyem ayaklarında hatta ellerinde bir şey giçsinler. Şah-ı göre bir erkeğin eli bir kadına dokundu mu abdisi bozulur. mu? Abdezi bozuluyor. Abdezi bozulduğu anda tabak bırakması gerekiyor. abdiz tazemesi gerekiyor. Bu da tabi çok zahmetli mesele. Külfetli mesele. Oradan çıkartmak mesele vardı. Ya bunlar Hanı Mesihimin tatbik edecektir orada. Ya da ayağına koluna en güzeli ki Hanı Mesihiminin daha iyi eftaldir. Güzel çabuk giymenin ayaklarına. Ki hanımlar falan dokununca Hatta bozulması için. Bu birinci günü yandan taşlamaktan sonra tıraştan sonra Erhamdülillah Mekke'ye mükerreğine gelindi tavaf edildi. Bu da yapıldıktan sonra bu bahrem birinci günü Fars'ta yapıldıktan sonra artık ikramda hepsi kalkıyor. Ki eşit ikincisi şey anlaması artık normaldir görüşmesi de. Tekrar mine elde edenen kişi o günü burada kalmaz sünnettir. Daha iyidir. İkinci günü üç tane şeytan taşlanacağı ikinci günü. Üç şeytan. Önce meclis hayf tarafından başlanır. Başketen denir buna. İltaş atar. Ortaya gelir. Gece akabe'ye gelir. Üçüncü günü yine üç şeytan taşlanacak. Bunlar öğlen saat taşlama vakti başlar ama. Gece atabilir. Gece atabilir. Ama öğlen sıra başlaması gerekiyor. Yine taş birine, yine taş birine, yine taş birine atar bunları da. Üç günde, üç, gün, ilk günü bir şeytan, yerde üç şeytan taşlandı. Bu nasihət yer bitti. Ondan döner. Kalırsa tekrar taşaması gerekiyor orada, döner buradan. Çin avcı bu kişi Mekke'ye geldi. Mekke'ye geldi. Mekke'ye artık kafi ayrıca zamanlar. ...hazını yapar... eşyasını hazırlar... ...heşliğini hazırlar... ...ne zaman kafilerde Mekke'den çıkacak... ...bu tabi duyuruyu aldı duyuruyor, aldı mı... ...en son görevi bir de veda tavafı vardır... ...o beytullah'a... ...o kutsal yerlere... bir ...son bir veda tavafı... ...yapılır buraya... ...bu da vaciptir... vaciptir. ...eğer hanımlar... ...fars tavafını yapar hanım... ...veda tavafı esnasında... ...aletini görürse... ...bunlara bu gerekmiyor bu. Onu affediliyor bunlardan bu. Affediliyor, vacip olduğu için. Ama eklenin yapması gerekiyor bunu. Veda tavafı. Kişi ne yapar? En artı son olarak... ...Beytullah'a gelir, Abdülzah'a tabii gelir oraya. Niye dedim Rabbi? Veda tavafım yapmaya Ya Rabbi diye. Tabii hüzünle... bunu söyler. Veda tavafını yapar. Yine iki veda tavaf namazını kılar. zemzem işler... Mümküse Kâbe'den duasını yapar, Mevlamız'a yalvarır, Allah her şeyi Mevlamız'dan ister. Sonraki işte elinden geldiği kadar arkasına küllüğe dönmeden şöyle hüzünlü, içi yanarak bir hasret, doymamış bir haset ile bir ete bakarak, yavruya aydır oradan döner ülkesine gider. Der. Sonra İnşaat-ı bu sevabı da korumaya çalışma gerekiyor. Allah hepimize nasip etsin, hiç iniş yapmasını, diye dile tane Fatih